Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yavmiddin Ama ba'd Değerli kardeşler Ara verdiğimiz Ramazan ayından sonra Yapacağımız ilk dersimiz Bugün oldu Bugün Şevvali'nin 12'si, yani Ramazan ayının biteli 12 gün olmuş. Bu ay Ramazan ayından sonra gelen faziletli bir ay. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda bizlere tavsiye ettiği, işaret ettiği 6 günlük oruç var. Genelde insanlar Ramazan ayından çıktıktan sonra bu ayın içinde yaptıkları ibadetlerden sonra bu ayı gafil olarak geçirdikleri bir ay. Sanki dilleriyle, lisanlarıyla söylemeselerdi, halleriyle, tavırlarıyla bir ay boyunca oruç tuttuk, bir ay boyunca geceleri namaz kıldık, Kur'an okuduk. Artık yeter. Oruca doyduk bir dahaki seneye kadar. Oruç tutmamıza gerek yok. Bir dahaki seneye kadar gece namazı kılmamıza gerek yok. Bir dahaki seneye kadar Kur'an okumamıza gerek yok. Derler gibi hissediliyor. Derler gibi sanki dediklerini duyuyoruz. Böyle ki bunun lisanlarıyla söylemeseler de yahut kendimizden konuşalım. lisanımızla, dilimizle söylemesek bile. Bakıyorsunuz ki Ramazan'dan bakın Ramazan'ı bitirilir 12 gün olmuş. Ramazan'daki gayret hiçbirimizde yok. Kur'an okumamız azalmış. Gece namazlarına kalkmaz olmuşuz. Orucu bırakmış ol, bırakır olmuşuz. Kimilerinde gaflet öyle uzun bir şekilde devam ediyor ki dediğimiz gibi bir dahaki Ramazan ayı gelinceye dek Allah ömür verirse o insana bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim elini almamış. Bir dahaki Ramazan ayı gelinceye dek bakıyorsunuz ki hayatında oruç yok. Bir dahaki Ramazan ayı gelinceye dek bakıyorsunuz ki hayatında gece namazı yok. İşte Selef diyor ki bu tembellik, bu gaflet hele hele bir de bunun üzerine günahlar çoğalıyorsa Ramazan ayında ibadetteyken hasenatla itaatle, salih amellerle meşgul olunuyorken, Ramazan'dan sonra eğer seyyiat, günahlar tekrardan geri başlıyorsa, diyorlar ki bu neyin alameti, bu neyin işareti? O yapılan, Ramazan'da yapılan ibadetlerin kabul olmadığının işareti, alameti. Çünkü kabul olsaydı, diyorlar, ne yapılırdı? Hasenata hasenat ile devam edilirdi. Salih amellere salih ameller ile devam edilirdi. Diyorlar ki, sevabul haseneti el hasene Şöyle güzel bir söz söylüyor selef. Sevabul hasenati el hasene Bir insan bir iyilik, bir salih amel yapıyorsa onun sevabının alameti, belirtisi nedir? O kimseye Allah Teala'nın o hasenattan sonra, o salih amelden sonra başka salih ameller yapmayı nasip etmesidir, vermesidir, bahşetmesidir. Eğer sen Ramazan ayındaki orucunun sevabını görmek istiyorsan almak istiyorsan bunun en zahir en belirgin Özelliği nedir Şevvaldeki tutacağın oruç Ramazan ayından sonraki gelen aylarda kılacağın gece namazı Okuyacağın Kur'an-ı Kerim Yine naklediliyor taraften onlardan kıyamun leyle muvaffak olan yani gece kalkıp gece namazı kılan o saatte uykusunu bölüp uyanıp gece namazı kılan sabah linde ne yaparmış oruçla geçirilmiş neden oruçla geçirilmiş o kalktığı gecenin kıyamun leyle ihya ettiği gecenin sabahını şükrederek şük şükür olsun diye yani e, sanki şöyle dercesine. Rabbim sen bana geceliğin sana ibadet etmemi, namaz kılmamı, kıyam etmemi nasip ettin. Bunun da, bunun şükür ifadesi olarak bunun şükrü olarak da ben ne yapıyorum sana? Gündüzünü oruçla geçiriyorum. Bakın fıkra bakın selepteki. Yaptıkları ibadetlerin ardından yapacakları ibadetleri ne olarak görüyorlar? Şükür olarak görüyorlar. Yani bizler de tutacağımız şevval orucu, orucuyla ve diğer aylarda gelecek olan oruçlarla ne yapıyoruz? allah Teala'ya bize kendisine ibadet etme nimetini verdiği için Ramazan'da ve Ramazan'dan sonraki aylarda şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. hep İbnül Verdi kendisine sorulduğunda dendiğinde işte şöyle ibadetin şöyle ibadet edersek bunun sevabı nedir? Bunun karşılığı nedir? işte tavafın karşılığı nedir? Tavaf yapmanın, sa'y etmenin karşılığı nedir? Bazı insanlar var bunları çok soruyor mesela. Diyor ki işte ya hocam şimdi tavaf yapıyoruz. Bunun sevabı ney? Namaz kılıyoruz. Bunun sevabı ney? Oruç tutuyoruz. Bunun sevabı ney? Bu soru hala soruluyor yani. İşte bu hep İbnü'l-Verd'e sorulduğunda şöyle cevap verilmiş. Lâ <gülüyor> tes'alu 'an sevâbihî. Velâkin selû men allazî 'alâ men muffiq lehâzıl 'amel min eş Bu amelin yaptığınız amellerin sevabını sormayın. Bu ameli yapmaya muvaffak kılınan ve bu amelden sonra da şükretmeye muvaffak kılınan aleyküm selam. Yani kendilerine bu ameli yapmaları nasip olan, Allah tarafından bu amelleri yapmaya muvaffak kılınan kimselerin, bu amellerin ardından yaptıkları şüküre karşılık ne var, ne sevap var, bunu sorun diyormuş. Anladınız mı arkadaşlar? Anlamayanlara bir daha tekrarlayalım. Bu heybe gelip, Yaptığımız tavafın kıldığımız namazın sevabı nedir diye sorulduğunda o şöyle cevap verilmiş. bir bir az önceki yaptığımız nakille bağlantılı olarak anlayın bunu. Ne dedik? Seleften bazıları gece Kıyamul Leyle kalktıklarında buna muvaffak olduklarında Allah Teala tarafından kendilerine bu nimet bahşedildiğinde o günün gece, o gecenin gündüzünü ne yaparlarmış? Oruçla geçirirlermiş. Neden? Geceleyin kıyam ile leyle kaldırdığı için allah Teala'ya ne yapıyorlar? Şükrediyorlar o gecenin gündüzünü. İşte bu hep de diyor ki, Bana diyor yaptığınız şu andaki yaptığınız amellerin sevabını sormayın, bunu araştırmayın. Neyi araştırın? Bu amellerin ardından allah Teala'ya yapacağınız, şükür niyetiyle yapacağınız amellerin karşılığını sorun. Yani şükrünüzün karşılığını sorun. Yani ne der gibi sanki diyor ki, bu amellerin sevabıyla meşgul olmayın. Bunların ardından yapacağınız şükür mahiyetindeki ibadetlerle meşgul olun. Sanki bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Şevval orucu ile allah Teala'ya şükrediyoruz. allah Teala'ya hamd ediyoruz. Ki bizi ne yaptı? Ramazan ayına yetiştirdi. Ramazan ayında orucumuzu tuttuk. Ve aynı şekilde diyoruz ki Allah'ım sana şükürler olsun ki o şükrümüzün de bir tezahürü olarak sana ne yapıyoruz? Oruç tutuyoruz. O zaman tekrardan zikrederek selefin şu sözünü öğüt alma itibariyle diyoruz ki sevabul haseneti el hasenetu ba'deha. Yapılan iyiliğin, yapılan salih amelin, allah Teala'ya yapılan ibadetin karşılığı, sevabı nedir? O ibadetten sonra yapılan başka bir Hasenat, iyilik, salih ameldir. Ayrıca şevval orucunun arkadaşlar bir başka özelliği de alimler diyorlar ki farz namazlardan sonra kılınan sünnetler gibidir. Öğlen namazından sonra kılınan sünnetler gibidir. yatsıdan sonra kılınan sünnetler gibidir. Sanki bu şevval orucu Ramazan ayında hasıl olmuş, Ramazan ayında meydana gelmiş eksiklikleri, kusurları örter niteliktedir. Bununla ne yapıyoruz sanki? Orucumuzda meydana gelen, gelmiş olan kusurlarımızı, ayıplarımızı, yanlışlarımızı, noksanlarımızı tamamlıyoruz. Bir faydası da bu. Diğer üçüncü faydası, El-Hasenetu ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? İyiliğin karşılığı nedir? Allah-u ya kar yapılan ondur. Ramazan ayı 30 gün olduğuna göre ya da 29 gün olduğuna göre 300 gün yapıyor. 6 gün şeval orucunda tuttuğumuz zaman 60 günde öyle yapıyor. Ne oluyor? 360 gün oluyor. Yani Ramazan'dan sonra tuttuğumuz şeval orucuyla birlikte sanki biz ne yapmış oluyoruz? Bütün seneyi oruçlu geçirmiş oluyoruz. Şu mükafata bakın. allah Teala'nın vermiş olduğu şu karşılığa bakın. Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Eyyub radıyallahu anh rivayet ediyor. Men sâme ramazâne sümme etba'ahu sitten min Kim Ramazan ayını tutar? Ardından altı gün şevali tutarsa kâne kesuya middehri. Bu tutulan bütün oruçlar ne gibi olmuş olur? Kesuya middehri. Bütün yılı bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur diyor insan. Aleyhissalatü Vesselam'da bu hadisi İmam Ahmed, İmam Müslim ve İmam Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Yine Nebi Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki, Allah-u Allah Teala hasenatı, salih amelleri, ibadetleri ne yapmıştır? İyilikleri. Bir aşri emsaliha, on katı karşılığı ile mükafatlandırmıştır. Yaptığın iyiliğin karşılığı on. Feşehrun bir aşrati eşhur. Fe şehrun bi aşrati eşhur. Tutulan Ramazan'daki bir orucun karşılığı nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? On ay. Fe şehrun bi aşrati eşhur. Ve siyamu siddeti eyyam Altı gün oruç ise diyor Aleyhisselatü Vesselam Temamus sene Altı gün oruç ise ne yapmaktadır? On ayı on iki aya tamamlamaktadır. Çünkü altı gün oruç altmış gün yapmakta. O da iki ay yapmakta. Böylece on iki ay oluyor. Bu hadisi İmam Nesai İbn-i Mace rivayet etmiş. Sahibi hadis. İbn-i rivayetinde ise diyor ki aleyhisselatü vesselam Sıyamuşak'ın ramadan bi aşrati emthaliha Ramazan ayının orucu on katı fazlasıyla karşılığıyla mükafatlandırılır. Sıyamuşiddeti eyyamin bi şehreyn Altı gün oruç ise iki, iki aile mükafatlandırır, mükafatlandırılır. Fedâleke siyâ mus sene. Bu ise ne olur? Bu şekilde tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur insan. Bu konuyla alakalı sıkça sorulan bir soru var. Deniyor ki Ramazan ayında kazası olan, Ramazan ayında e, oruç tutamamış olan kimseler, şevval ayında hem kazaya niyet edip hem Şevval'e niyet edebilir mi? Raci olan görüşe göre edemez. Yani racı olan görüşe göre bir insan önce ne yapacak? Kazalarını tutacak. Kazalarını tutup tamamladıktan sonra şevval orucunu ne yapacak? Tutacak. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ben sana Ramazan'a Kim Ramazan ayını oruç tutarsa. Ramazan ayından bir gün, iki gün, üç gün, dört gün tutamamış olan kimse Ramazan ayını ne yapmamış oluyor? Tam olarak tutmamış oluyor. bu sebeple de hadisin kapsadığı Kişilerden olmuyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam kim Ramazan'ı tutarsa diyor. Ne yapacak o kimse? Önce kazalarını tutacak. Kazalarını tutup bitirdikten sonra ne olmuş oluyor? Ramazan'ı bitirmiş tutmuş oluyor. Ardından bu hadisin ifade ettiği kişilerden olarak Ramazan'ı tutup 6 gün şevval orucunu tutarak bütün ayı bütün yılı oruçlu geçirmiş olacak. Tabi tevfik Allah'tan, başarı Allah'tan Allah Teala kulu muvaffak kılacak, kula azim verecek ki kul bu hayırdan mahrum olmayacak. Yani bu mahrumiyetin yahut da muvaffakiyetin bir belirtisi, bir alameti, bir nişanesi. İnsanın salih amellerde yarışması, salih amellerde öncü olması, salih amellerde hırslı olması. Allah tarafı, Ta tarafından o kula muvaffakiyetin verilmesinin bir nişanesi. Tam tersi de mahrumiyetin bir alameti nişanesi belirtisi. Adamla konuşuyorsun. Evet diyor, tutmalı diyor. Tutulabilir diyor. Böyle yani sanki buna ihtiyacı yokmuş. Ya yeter, işte Ramazan'ı tuttuk deyip de gaflet içinde yaşayan birçok insan var. Allahuteala bizleri bu ayın faziletini idrak edenlerden eylesin. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. Eşhedüle aleyhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâhillâh